Yeni bir Söz Küçük'ün programında daha beraberiz. Ben Gözde bugün sizlerle beraber program yapacağız. Bir de konuğumuz var. Gündem Çocuk Derneği'nden Deniz Kırımsoy. Bugün aslında konuşacağımız konu tam da bir çocuk hakları programındayken son iki yıl içerisindeki okullardaki farklı koşullardan ve farklı sebeplerden yaşamını yitiren çocuklar üzerine konuşacağız. Geçtiğimiz 12 Mayıs 2011 tarihinde. E, Gündem Çocuk Derneği, Efe'nin ölümüne müferit vaka diyenlere duyurulur. Eğitim ortamlarında son iki yılda 13 çocuk öldü başlığında bir açıklama yayınladılar. E, hattımızda Deniz Kırımsoy var. Onunla beraber e, birazcık aslında bu e, okullardaki ve çocukların özellikle yaşama hakkına ilişkin bu ihlaller üzerine ve bunların sorumluları üzerine de konuşacağız. Hoş geldin Deniz. Merhaba, teşekkür <gülüyor> ederim. İlk önce istersen birazcık kendinden bahset. Evet. Gündem Çocuk Derneği'ndensin, ee, onu biliyoruz evet, sadece. Evet, Gündem, Gündem Çocuk Derneği'ndeyim ve yaklaşık e, 10 seneden beri çocuk hakları ile ilgili çok çeşitli çalışmalara dahil oldum. E, Gündem Çocuk da 2004 yılında kuruldu ve kuruluşundan bu yana kendileriyle birlikte e, yine aynı şekilde çocuk hakları ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ben e, ilginçten e, çok fazla değil ama şöyle bir bir, bir dakika de, dernekle ilgili çalışmalarına kısa bir bilgi vermek istiyorum. Tabii ki çok seviniriz. Evet. E, gündem Çocuğu kuruluşları e, neredeyse 15-20 yıldır bu alanda çalışan uzman arkadaşlardan oluşuyor. E, yani kuruluşu 2004'de dayanmakla birlikte çok eskiden beri bu alanda çalışan arkadaşlarla gelişti e, bu derneği. <gülüyor> Yaptığımız e, özel alan çalışmalarında bir, e, bir eksiklik fark ettik ve çocuk hakları ile çok daha geniş katlanmış çalışma yapımları e, ...bu derneğin kurulması gerektiğine karar verdik o e, dönemde. Kimden e, çocuk çocuk haklarının sığatılmasını, yaygınlaştırılmasını... <gülüyor> e, ...ve e, daha da önemlisi yapılamazlığının izlenmesini ve değerlendirmesini sağlamaya çalışıyor. E, küçük çaplı bir örnek daha çok politika üzerinde çalışıyor. E, ve bugüne kadar ortaya koyduğu en önemli çalışmada... yıllık e, bir altı olan Türkiye çocuk politikası e, çalışması oldu. Dediğim ee, işte özellikle e, çok önemli bir, e, çalışma alanı daha var. Zimdian çocuğun yaptığı bütün çalışmaları çocukların da e, görüşlerini, seferini e, almaya çalışıyor. Bunu e, şurada da e, önemli vurgulamak gerektiğini düşünüyorum. Çocukların sadece orada bir hani, süs eşyası olarak e, duruşuna değil de hakikaten onlarla birlikte onların e, görüşlerini alarak, değerlendirerek, geliştirerek Onların yaymaya çalışan bir örgüt olması bağlamında da durum çok önemli değil bir dernek. Evet, bizim de programımızın zaten çok sık sık aslında görüşlerini aldığımız ya da yaptığı çalışmalarla evet. ilgili de konuştuğumuz bir dernek. Çünkü hem çocuk hakları alanında politik üretim açısından birçok alanda ve birçok farklı kurumla da beraber çalışıyor hem de çocukların katılımıyla aslında yapıyor. Birazcık çocuk hakları alanında daha az yapılan çocuk çocuk alanında diyeyim, çocuk hakları alanında değil ama ee, aslında büyük bir ihtiyacın da aslında getirdiği bir şey, çalışmalar yapıyor gündem çocuklar Derneği. Evet, bu bağlamda Söz Kültürü programında çok büyük bir faktörle e, izliyoruz, beğeniyoruz bunu da e, eklemek isterim. Teşekkür ederiz. Ee, aslında o zaman bu tabii ki e, birçok çalışma var ve yani aslında konuşulacak da çok konu var. Ne yazık ki çok konu var. Keşke bu kadar çok konu olmasa diyorum ben. Evet, hani evet. bizim programımızda da konu olan konular bazında. Aslında en sonuç işte 12 Mayıs tarihinde yayınladığınız bu açıklamayla ilgili ve aslında burada bir e, bilgi de derlediniz. Yani hani aslında böyle tek tek vakalar üzerinde bizim haberlerde, gaz haberlerinde ya da herhangi bir yerde ya da belki de hiç çıkmayan, hiç haberimizin bile olmadığı durumlarla ilgili e, aslında bir bilgi bir araya geldiğinde büyük bir de bir şey oluşur. Yani iki yılda bu tek bir vaka değil. Belki birkaçını biz duyduk bunların ama aslında bunlar öyle bir tek vaka falan şeklinde değil. Yani iki yılda aslında... Hı benzerlikleri de olan ve okul ortamında gerçekleşen e, bir farklı durumlar oluştu. bunu da aslında derlemeniz için de özellikle çok teşekkür ediyorum ve süreçte senin de çok büyük katkın olduğunu da bildiğim için sana da özel teşekkür ediyorum bu bilgilerin derlenmesinde. E, o zaman aslında bu e, derlenmiş bilgiye ben ufak bir ekleme daha yapmak için aslında üzerek tabi e, belli bir süre sonra e, tarama işi yönde de yapmaya geliştirmeye karar verdik. Çok ciddi yaralanmalar da oluyor hı hı. E, okullarda e, ve bu okullar hani örüncül olabilecek kazaları da değerlendiriyoruz. De 16 vakaya ulaştı ne aynı süre içerisinde. Buna nesne sel sınıfının asma düşmesi var. İki i̇şte öğrenci e, bir şekilde yaralanmış. Hı hı. Bir kantin e, camının kırılması sonucunda bir, bir, bir, bir öğrenci var. E, ciddi, e, ciddi kesikler yani ciddi yaralamlar örüncül Yine ıslanmamak için okul kapı önünde bir ham olduğunda 12 kişi kadar e, orada gitti kırıklar çıkacaklar yüzükler <gülüyor> de e, şey, mağdur olmuş bu konuda başına bayrak bir şey dün düşen <gülüyor> <gülüyor> yani hakikaten yani, dinleyecek mi alınacak da bilmiyorum ama yani, böyle bir kazanma olabileceği şey hiç aklına gelmiyor. Yani hiç ciddi olarak da uzun süre <gülüyor> e, şeyde öyle, tıda da görmüş bir öğrenci var aynı şekilde. Yani bütün bu genel içerisinde baktığımız zaman aslında e, sadece 13 değil bu sayıyı aslında hatta belki de 30'a çıkarmak gerekir. Mesela tarama çalıştığımız devam ediyor ama e, durum işte öyle sonuçta bir <gülüyor> mencerit tekinciye e, alınmayacak bir sonuç zaten. Hatta en acısı da e, yani onun yaramazlığı olarak tanımlanabilecek yani ihmalin olmadığını ve hani sadece e, ne bileyim onun yaramazlığı ya da çocuğun çocuktan kaynaklanan hani bir şekilde aslında orada bir durum var. Çünkü aslında hepsinin önlenebilirliği var. Yani hani Vakaların hepsini öyle kaza diye geçmek ya da oldu bitti ve bir taneydi diye demek de değil. Aslında çok genel, çok eğitimle ilgili, çok okul ortamlarına ilişkin çok genel bir aslında bize bir şey işaret ediyor. Yani genel bir düzenleme, genel bir öneri, bundan sorumlu olanların tekrar hatırlatılmasını falan gerektiriyor bu tarama aslında. bize onu gösteriyor gibi ben görüyorum. Tabii. Tabii yani zarama tamamlandığı zaman, diğer bilgilerle birlikte tamamlandığı zaman gerçekten oraya bir sonuç çıkacak ortaya. Biraz önce bahsettiğim vaka, Efebol Vakası. Evet. Aha. Bu aslında bizi harekete geçiren vaka oldu. 12 Mayıs'ta basın bildirisini açıklarken aslında aynı zamanda İstanbul'da bir anma töreni düzenleniyordu çünkü Efe Boz'un ölümünün birinci yıl dönümüydü, evet. 12 Mayıs. Hı hı. Onu oraya denk getirmeye çalıştık bu basın döneminde. Boz vakası gerçekten çok acısı bir vaka, aslında her bir vaka aynı acı kışıyor hı hı. Fakat belki de bizler şahit olduğumuz ve çok yakından takip ettiğimiz için bu Boz davası da bizim için gerçekten harekete geçirici oldu. Ki sadece bizim için değil, sanıyorum bütün Türkiye için bir harekete geçiş evet. kaynağı oldu Efe Boz vakası. Çoğu şeyler de olmuş. Mesela bir Boz düzenlemesi, bir Efe nöbeti, bir Efe dosyası gibi şeyler söz konusu. Bunlardan bahsediliyor resmi makamlarda da. Hmm. Efe Boz hakikaten bir şey oldu müslümanlarda. Maalesef ciddi bir e, harekete geçirme noktası oldu. Onun dışında ama diğer vakalarla da görüştüğümüz zaman e, ya da bilgi aldığım zaman e, çeşitli resmi ve gayri resmi kanallardan e, şunu görüyorum ki biraz önce bahsettiğim soruşturma sonucuyla ilgili e, işte kaçış, sorumluluğu işlenmeme, sorunları hı hı. Yeter, yeterli bir şekilde Yönlendirmeme, yargılamama, cezalandırmama vesaire gibi bir e, tavır maalesef her vaka için, yaralanmalarda dahil her vaka için geçerli denebilir. Hı hı. E, böyle acı bir sonuçta maalesef karşılaşıyoruz. Evet. Ee, bir vaka daha var mesela. E, çok fazla etim demek gelmeyen özgümsüzünü kestim ama. Tabii tabii buyurun. E, bir köy okulunda meydana gelen bir olayda da... E, Köy okulu biraz merkeze uzak olduğundan dolayı genel bir sosyal korumadan uzak kalıyor tabii. O nedenle bu seneden itibaren okulu kapatmaya karar vermişler. Mesela 4 kilometre uzaklıktaki bir şehir merkezine taşıma usuluyla eğitime devam edilecek. Şimdi düşünüyorum yani şimdi bu kilometre yol yapacaklar gidiş giriş. giriş risk aslında artıyor. Evet tabii, yani tabii. bu anlamda çocukların eğitim haklarıyla ve yaşam haklarıyla ilgili çok ciddidir. Enle en söz konusu aslında olarak. yani hani bir e, sonuç, <gülüyor> sonuç daha da beter bir sonuca doğru ilerlemiş orada. yani sonuçta. Evet, evet ama evet. başka çareleri de kalmamış gerçekten e, ahalisin e, yani orada konuştuğum yetkililer bana şöyle bilgi verdiler. Ailemetik kaynametik oraya yazdık, buraya yazdık ama maalesef sonuçsuz kaldı ve biz de okulu kapatmak zorunda kaldık. Evet. Ya yani aslında yani yapabilecek bir şeyde bırak bırakmıyorlar. Yani hani e, diyelim ki cezalandırılmasınlar hadi sorumlular e, hadi ne istediyelim ona bir göz e, yumuşak bile hı hı. ondan sonraki e, olabilecek e, kazaları engelleme yönünde ya da e, koşulları iyileştirmeye yönünde. Biz sağlıklı kararlar verilmediğini maalesef görüyoruz. E, evet. E, yani çünkü ben de bir yandan da açıklamadan da çok net bilgiler de e, söyleme, okumak istiyorum. Çünkü bilgi olsun diye. Yani 24 ayda 13 çocuk hani kapıya sıkışma, elektrik çarpması, foseptik kuyusuna düşme, üzerine lavabo ve kapı düşmesi, yangın gibi sebeplerle yaşamını yitirdi. Yani hani vakaların bu durumlarla oluşması da aslında çok büyük bir çok açık bir ihmal sebebiyle olduğunu bize çok net söylüyor ve aslında bir yandan da Türkiye çocuk hakları sözleşmesini imzalayan bir devlet ve hani eğitim hakkı çerçevesinde yaşama hakkı çerçevesinde ve hani bir daha birçok aslında sözleşmedeki birçok maddeye ilişkin de aslında birçok yükümlülük sahibi ee, hani bunların hiçbir eğitim ortamlarında aslında tam olarak gerçekleşemediğini ve hani bunların sonuçlarında da aslında sorumluların da herhangi bir ceza ya da herhangi bir şekilde e, adil bir yargılanma sisteminde de olamadığını görüyoruz. Çünkü yani bir net bir sonucumuz hiçbir zaman yok, değil mi bu vakalarda? Yani hani şu oldu. Maalesef, maalesef Hı -hı. soruşturmalar tamamlanmış. Genelde e, nasıl şöyle bir ilim var diyebilirim. İşte ilgili olay eğer bir yapı hatasından kaynaklanıyorsa Hı -hı. ilgili taşeron firmaya e, Hı -hı. hesap tutuyor denebilir. E, taşeron firmada tabii imza karşılığı alıp verdiği için ya ben imzaladım kontrol edildi verdim gittim diye Hı -hı. E, herhangi bir şey yani sorumluluğu üstlenmiyor tabii o da üstlenmiyor dolayısıyla en fazla alınan e, cezalardan bir tanesine bir örnek gibi bir saniye getirsen, e, bir vakada e, okul yetkilileri hı hı. 2 ay 15 gün 3 ay hapis cezasıyla e, mahkeme karşısına çıkıyor. 2 ay 15 güne iniyor iyi hal nedeniyle ceza ve daha sonra da e, daha önce bir cezası olmadığı için denetimli serbestlik kararıyla şeyi hüküm erteleniyor. Bu şu anlama geliyor bu süre içerisinde herhangi başka bir suç işlemezsen zaten herhangi bir ceza almayacak. fiiline bile işlenmeyecek. Eee bu. Yani alınan tek ceza bu. Şu an elimizde dediğimiz şeylerden ikinci bir eylem daha var. O hı hı. bence çok daha iç derecesi. işte yangın çıkan mekanlarda söz konusu bu. Eee i̇şte şey sigara içme yasağı var. Yapılı okullarda evet. ya da yurtlarda hı hı. E, çocuklar içiyorlar ve yangını sebebiyet veriyorlar hı. mesela. Onlar e, çok daha bir yıl, bir buçuk yıl kadar hapis cezaları alıyorlar. Yani, e, oradaki çocuklar aslında cezayı Tabii. alıyorlar. Hı hı. Onlar cezayı alıyorlar hı hı. orada işliyoruz. Ya, ya çocuklar ya denirci ya usta ya taşeron işte onlar alıyorlar cezayı. Hı hı. Eğer alıyorsa da hı hı. böyle bir ilgin var maalesef anladım hani bundan sonraki programımızın devamında da özellikle hani bir hani bunların önlenmesi bu kadar zor mu nedir yani niye bunlara bu kadar sebebiyet verebiliyoruz neler olabilseydi olmayacaktı biraz bunlardan konuşmak ve esas sorumlularıdan ne istediğimizde taleplerde ne olmalı biz hani gündem çocuk derneği aslında basına çıkamasını da söyledi hani bunun sonunda biz ne istiyoruz yani özellikle bunun gerçek sorumlularından ve ne bileyim milliyetin bakanından Devlet Bakanı Sayın Semaliye Aliye Kavaf'tan Bunlardan ne bekliyoruz biz ve talep ediyoruz Biraz bunlardan bahsedeceğiz ama şu an çok Programımızın ortasına geldiğimiz için Bir şarkı arası verelim sonra devam edelim Olur mu Deniz? Tamam, tamam. Olur. Ne lan Evet şarkımız dinledik. Deniz ile sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar yine açanları için tekrarlayalım. Eğitim ortamlarında ki aslında çocuk ölümleriyle ilgili konuşuyoruz. Efe Boz örneği çok belki medyadan biraz daha fazla duyduğumuz, belki bir hareketi başlatan acı olan bir şey bize belki böyle bir harekete itti ve aslında arkasına baktığımızda da birçok farklı ve benzer farklı yerlerde ve farklı zamanlarda ama iki yıl içinde 13 tane Ölüm vakasının ve buna benzer az önce öğrendiğimize göre de yine 16 tane de aslında yaralanma vakasının olduğunu gördük. Eğitim ortamlarında biraz bunun üzerine konuşuyorduk. Sohbetimize devam edeceğiz şimdi. Ben aslında sana çok net şunu soracağım. Yani bunlar oldu ve peki yani aslında bunun sonucunda... Şu an senin deminden biri olmadı. İşte ne bileyim tek ceza örneğimiz şu ya da sadece işte ustaya çocuklara yangın çıkardıkları sebebiyle bir takım cezalar veriliyor. Peki biz e, yani çocuk hakları alanında ya da hani sorumlular olarak yani bu durumlar karşısında yapabileceklerimiz nelerdir ve kimler aslında hangi konulardan dolayı e, sorumludurlar? Biraz bunları aslında birazcık daha açalım mı yani hani hani ne konularda aslında neleri yapamamadılar? <gülüyor> aslında birazcık onlardan bahsedelim. Bu konuda sorun olun dönüp dolaşıp hep aynı kısa yanıtı vermekte hı hı. yarar var. Teknik olarak mevzuatlar uygun. E, sistem hı hı. güzel kurulmuş ama uygulama gerçekten hiç mi hiç çalışmıyor. Anlayışın tamamen değişmesi lazım. Hı hı. MF Boz e, örneği olduğu gibi. Yani bir lafı oraya tutuluyorsa iki tane vidadır. Hı hı. E, arka planını sağlam olması lazım. E, çocuklar eşliksiz böylece gönderilmez. Yani bunlar artık yani yazılı çeşitli olan şeyler. Teftişler yapılıyor, kontroller yapılıyor, denetliği sağlar olmuyor biliriyor. Yani sistem aslında güzel kurulmuş. Fakat oradaki e, kişilerin bu yönetim mekanizması içerisinde olan kişilerin ya da çalışma e, iş mekanizması içerisinde olan kişilerin biraz daha hassas olması gerekiyor. Hı -hı. Bu kadar basit aslında. Evet. E, çok çeşitli şeyler yapıyor. Yok işte para lazım, yok şu lazım, yok bu lazım falan yani ee, hayır yani e, bu biraz özenle biraz dikkatle her zaman 50 bir bilgidenin satın alınması ya da 10 liralık o şey, bir kapıya sıkışan e, öğrencinin olduğu gibi 10 liralık eksik bir demir parçasının yerine takılması hemen hı hı. yani hı hı. O, o anda, anda 3-5 gün zaman bırakmadan hı hı. Yani bunların hepsi çok mümkün şeyler diyor. Yani hakikaten sadece özençlik ve uygulama sorunları olarak görüyorum ben şahsen bunları Hı. yaptığım görüşmelerde böyle bir izlenimle kapıldım tabi aslında biz ee... çok bir şey değil yani çok bir şey de söylenmiyor burada yani bu vakalar için güvenli bir okul ortamı güvenli bir okul ve eğitim ortamı istiyoruz ama güvenli okul ortamı ile ilgili olan çıkan hiçbir şey aslında hiç bunlardan bahsetmiyor bize yani ne bileyim işte okul polisi var adil güvenlikle ilgili bir sürü şey konuşulurken ya da bununla ilgili bir sürü belki de ne bileyim yeni örnekler yeni eee Açıklamalar diyeyim geliyor mesela hani bu geçtiğimiz yıllarda bu çocuk, özellikle okul polisi çok konuşuldu ama aslında istediğimiz şey çok güvenli bir ortam yani hani güvenli bir eğitim ortamı ve çok fiziksel koşullara ilişkin aslında buradaki söylenen şeyler ve bunların yapılması da aslında mevzuatta her şey yazılı ama uygulamada ve pratikte yapılmıyor veya denetlenmiyor veya bununla ilgili bir önleme sistemiyle ilgili de bir çalışma pek yok gibi bir şey çıkarabilir miyiz? tabi yani çekiş yani, belgelerine baksın kazınca yani ayrıntılı olarak her şey tabi tasvir edilmemiş betinlenmemiş yani, okulun yapılması inşaatı sırasında gereken tüm gerekli çok belirgin bir şekilde talimla almamış işte merdivenlerin mesela çok keskin olmaması keskin köşelerin olmaması hı hı. yerlerde işte böyle şap yani ağır yaralanmalara neden olabilecek bir bulunmaması Ü kattaki pencerelerin demirli olması gerektiği vesaire gibi şeyler çok tanımlanmamış ama yani bir insan mantığı var, bir koruma mantığı var hı hı. o koruma mantığına baktığımızda işte üç beş tane madde sıralanmış olduğu üç beş tane maddeye göre hani bunlar akla gelmeyecek çok yeni ve çok aykırı şeyler değil yani bu maddeler hı hı. Şimdi günden çocuk olarak bir şey yapmak istiyoruz. Geniş çaplı toplantılar ya da toplantı dizileri oluşturarak bir şekilde kriterlerin belirlenmesini Hı -hı. istiyoruz ama asıl sorun dönüp dolaşıp insanın kendisine bitiyor. Yani ne kadar kriter belirlebilirse belirlersin Hı -hı. orayı teftiş edecek olan kişinin raporu mesela çok önemli. Raporda o düz tutulacak mı? Hı hı. E, rapor doğru bir tutuldu varsayalım o tutulduktan sonra adımlar teker teker gerçekleştirilir e, gereken uzun değişiklikler yapılacak mı ya da tamirler e, şunlar bunlar yapılacak mı e, hadi yapıldı e, Testişten sonra ara ara kontrol edilmesi gereken bazı özel şeyler var onlar okul tarafından okul derslerinden bakılacak mı hı hı. E, bir şu Fosyettik Çukur e, vaka mesela de korkunç bir vaka ee, şeyin okulun arkasında okulun tüm kanizasyon sistemini söktükçükler ve okulun arkasında bir formül hazetti kapak koku yapıyordu açık bırakılıyor <gülüyor> yani böyle bir şey kimi aklına geliyor yani oraya her şey düşebilir Şu çocuk değil yani hayvan da düşebilir insan da düşebilir kim bilirse düşebilir zaman istiyoruz e, insan derken e, yani açık bırakılması yani bilmiyorum benim aklım böyle bir şey ağlıyor. Yani evet gerekçe... <gülüyor> Doğru, hani bu, bu duyarlılığı, bu, bu düşünce sistemini, bu mantığı kazandırmak çok önemli. Dolayısıyla hani, milli eğitimde gerçekten bir, bir rol Özellikle milli diyorum hani sosyal eğitimde vaka sayısı daha az olduğu için hı hı hı. E, vaka, milli eğitimde sayısı gerçekten çok fazla. E, bunları mücelik olarak tanımlamak, çocukların yaramazlıklarına, hı. ona buna biçmek yani bu... Bilmiyorum. Ben söyleyecek kelime bulamıyorum. Evet. Söyleyeceğim her kelime de hakaret sınırları. <gülüyor> evet. Yani şöyle aslında evet. bir yandan da hani bir yandan evet bunlar oluyor. Bir yandan da bana aslında acı veren yani bunu gerçekten hani bu yapılan açıklamalar bir takım hani bu veriler falan olmadan aslında mesela medyadan hiç böyle bir ailenin bu haberleri çok daha farklı Gördüm. çünkü bu haberler bir arada medyaya da bence çok burada bir şey düşüyor yani ne bileyim medya aslında bu haberlerin birbirleriyle ilişkisini oradaki önlenebilirliğini anlatmak ya da bunun müfett olmadığını aslında şey geçen yılda şu olmuştu geçen ayda hani bunları böyle sadece bağımsız haberler şeklinde vermesi de aslında hani kamuoyu açısından bunlar böyle sanki e, hani ama da onun da başına gelmiş falan gibi hani böyle çok daha naif böyle ya yani bana öyle geliyor en azından yani çünkü ya o da, o da aslında da başka bir tarafı yani evet, medyanın verilmiş evet. şekli de ne yazık ki o şey bütüncüllüğü çocuğun hani çocuğa yönelik bir bütüncül politikayla ilgili bir şey vermediğinden sadece bir adi vaka işte yani böyle bir oldu falan diye. Evet yani üçüncü sayfadaki işte yani, herhangi bir yani köşe kader, gibi. Kader oluyor, elin bir kaza oluyor, kötü bir tesadüf oluyor işte. Evet maalesef öyle işte taksirat oluyor. Hı. Ee, evet o konuda da e, ben de şikayetim ama işin ikinci bir yönü daha var. Ee, o bence çok daha acıklı. Ee, henüz çok kesin e, bilgilere sahip olmamakla birlikte e, velilerin e, bu konuda e, sıkıştırıldığını da düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Bazı bilgiler işte davalarını açmak, soruşturmaları devam ettirmek istedikleri zaman önleri kapatılıyor. O da ayrı bir konu tabi. Dolayısıyla da medyaya girebiliyorlar, hmm. şikayet edebiliyorlar ve bu konuda Ezeboz ailesi geldikten yürekten kutluyorum. Çok ciddi bir cesaret hmm. sergilediler. Uzdan Boz annesi çok kararlı bir şekilde bu yolda ilerliyor. Kemal Bey'de babası biliyorsun geçtiğimiz ay içerisinde Nisan ayında İstanbul'dan hakikaten evet, bir meclisiyle hak geçmeyerek Hı -hı. yürüyerek Ankara'ya geldi. Buradan meclise kadar yürümek istedik ancak evet. <gülüyor> Sakarya'da durdular. ona bile izin vermediler. Yani bu gerçekten çok enteresan bir şey bir olay yani Kimlere yaklaştığımız için mi yaptılar bilmiyorum. <gülüyor> Şöyle anlamsız bir şekilde gidip orada imzalarını sessizce teslim edip Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Hmm. Yani işte hani medyaya yansıtma bağlamında da böyle bir takım sıkıntılar var. Hmm. İzin verilmiyor, oradan kısıtlanıyor, buradan kısıtlanıyor, oradan sıkıştırılıyor. Hatta belki de diyeceğim buna herhangi bir suçlama yapmadan şimdilik ama tehdit bile olabileceğini düşünüyorum ben. Hmm aileler çeşit ediliyor yani. Aslında e, bir takım şeylerde de yani, e, yani hani olay olduktan sonra da bununla ilgili mücadele etmek mücadele etmek de aslında epeyce zor. Yani hani tabii. bir yandan da böyle evet. bir, yani durum, bir durum var. Çekmek, evet tabi. yorucu gerçekten herkes yapamaz. Zaten o ile beraber de bazen de... de o yorucu yola çıkmamayı da tercih etmek ya da zorunda kalmak gibi durumlar da oluyor. Yani bunun sürecinde de, sonra, evet, de böyle bir, bir sonuç. Son tercih ediyordum. Bence de öyle. Hı hı. E, programımızın sonuna geldik, <gülüyor> hatta birazcık geçmek üzereyiz. E, o yüzden ben çok teşekkür ediyorum e, Deniz, çok e, bilgiler de için, hani bu konuyla ilgili yaptığınız araştırma için, yaptığınız açıklama için. E, o yüzden söz sözküçüğün dinleyicilerine de buradan söyleyelim. Son olarak söylemek istediğim belki bir cümle vardır bu konuya ilişkin. Öyle, o cümleyle kapatalım programımızı. E, yani umut, sadece umut yani bir, bir bir şekilde. E... Bu konularda biraz daha özelin var olabilmesi için umudumun büyük olduğunu söylemek istiyorum. Ee, bu ister böyle yürüyor onu da biliyorum. Ee, <gülüyor> umarım bundan sonra e, böyle vakalarla karşılaşmaz bu ülke. Öyle düşünüyorum. Tamam. Bir de çok so sonsuz katılıyoruz e, diyelim. Ve umarım bir daha böyle bir program da yapmak zorunda kalmayız diyeyim ben i̇nşallah. de. O zaman evet. inşallah. Hoşça kal diyorum hem sana hem de dinleyicilerimize. haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sözküçün. Bir çocuk hakları programı.